yürürüm sen bir soru mu soracaktın bize soracak, soru evet. şey o zaman, yani Yunus suresine, o geçen ev evet. bahsettiğiniz Hocam, bir tarz, birisi Evet, evet. soru zaman, evet De <coughs> Kaza yapıyorlar hocam. Mesela sırrı sorarken arabası biraz kötüydü. Karşıdan araba gelince yoldan çıkmaz zorundan almış. Tam yani arabayla karşı karşıya kaldık değil. o sırada yani, ne oldu bilmiyorum değil. İşte yağ Alem bizim şıkkımızı çağırdık diye. Çağırdık Bir bakıp yani uçmuşum, yere ummuşum. Hiçbirinde bir şey olmadı. Evliyollah Evliyollah'ın Evli yani şıkkına ııı e, Evli yolları olarak bahsediyor. Evli yolları aldı iki diye. aldı sanki yedirdi. Hı. Oraya koydu. Bir de hocam çocukları olan o dediğim ailenin. Evet. Düşerken e, başlarına herhangi bir yüksek ses duydukları bir takrıda bulan böyle. İşte ya halde ya Şık böyle <gülüyor> birdenbire ve yani, şey Şık'ın ismiyle şey yaptılar hocam. Ben birkaç sefer tenkit etmişse de <gülüyor> yani, evet. çok bilginiz olmadığı için evet. yapamadım. Evet. Yani siz çıkmam çıplamıyardınız. Sıfran tobe. Allah'a ulaşmamızda bunlar vesile oldu. Bunlar ebiyullah dedi. Yani evet. Bir de hocam bir şey gördüm. takvim gördüm evlerinde. Bizim e, bu ışık Ali Karat Murat Yanış demiş. Evet. Tahpil'e yalırmış hocam bir hadis yazmışlar. Evet. Bir de hadis eee doğruluk derecesini koyunun. Evet. Şey i̇şte, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis geldiğini anlatmışlar, tahmile yalırmışlar. Hı, -hı ümmetinden öyle şeyler çıkacak ki ben İsrail peygamberleri gibidir. Evet. Yani şıklarına itirafen. Şıkları peygambere yani benzetiyorlar. Bir şey soruyordun hocam. Anladım. Yani sen o zaman bana 3 tane soru sormuş oldun. Bir tanesi hani Evliyaullah bunlar tam kaza yapacakları bir esnada Şıklar, arabalarını yani, güvenli bir mekana çektiğinden bahsettin. İkincisi bir kaza anında veya çocukları düşme anında ya şık ya ale yetiş diye Böyle bir soru sordun. Üçüncü de bir hadisten bahsettim. Evet. Önce birinci soruna bir cevap verelim. Ee, öncelikle yerlerde ve göklerde tasarruf hakkı Allah'ındır. Yani işleri çeviren, değiştiren, insanlara fayda ve zarar veren Allah'tır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da birçok ayetlerinde bize bundan haber vermiştir. Allah Subhanahu ve Teala'nın yerlerde ve göklerde hiçbir zaman ortağı yoktur. Eğer bir insan derse, biz kaza anında, bir anda ya şık dedik ya efendi dedik ya Ali dedik ve bizim şıkımız Efendimiz tarikat mensubu olduğumuz o tarikata bağlı olduğumuz Efendimiz bizi geldi kurtardı kazadan koydu ve bizi güvenli bir mekana koydu ve biz burada o kazadan kurtulduk derse bunu bilerek söylerse şirk koşar ve Allah'a ortak koşar. Hatta ben sana başka bir örnek vereyim geçen haftalarda Allah yardımcıları olsun. Bunu suistimal etmek bizim hakkımız değildi. Menzile giderken bir araçla kaza yapmıştır. Hatta ya dönüşte ya gidişte kaza yapmıştır. Yani o zaman e, bu şık o zaman birilerine torpil geçiyor, birilerine torpil geçmiyor mu diyeceğiz bu yanlıştır. Öncelikle o kaza yapanlara Rabbim şifa versin. Allah onlara tezelden sağlık ve afiyet versin. Burada Allah Subhanahu ve taala'nın dışında başkalarının fayda ve zarar verdiğine içleri çevirdiğine eğer inanıyorsak bu kesinlikle ve kesinlikle batıldı. Ee, İbrahim bir saniye müsaade edebilir misin? Evet. İkinci sorumuz hani bir çocuk düşerken çocuk düşerken ya Ali yaşık dedikleri an bu da şirktir. Çünkü bizim çocuklarımızın düşmesi, kalkması, başına bir şey gelmesi her şey Allah'ın emriyle dilemesi Eğer bir insan çocuğu düşerken ya ya Ali dediği an bilsin ki şirk koşar. Allah Subhanahu ve Teala ona kesinlikle böyle bir şeyi emretmiş değildir. Allah ayetlerinde yabudun min dunillahi ma la Fayda ve zarar vermeyen nice şeyleri Allah'a terk ederek Allah'tan başkalarına taparlar buyurur. O halde Allah ayettedir mesela yine ya ve iyyake nesta'in. Biz ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım bekleriz. Demek ki ibadet Allah'a, yardım istemek kimden olacak? Allah'tan. Çocuk düştüğünde ya Rabbi yardım et. Ya Rabbi yardım eyle değil mi? Bu dua daha güzeldir. Ya Rabbi sen işte kurtar bizi veya Bismillah Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla dersin ve Allah subhanahu ve teala'nın adını anarsın. O halde doğru olan inanç da budur. Onların inandığı şirktir ve bundan sakınmak gerekir. Üçüncü hadis olarak bize naklettiğin o soru, yani benim İsrail kavminin diyor peygamberleri bizim şu anki, e, efendilerimizdir, şıklarımızdır, Evliyalarımızdır diyor. Evet, yani ümmetimin diyor sonunda kıyamete yakın ben İsrailin Peygamberlerine benzeyen veliler, evliyalar diyor çıkacaktır ve bunu da kendi tarikatlarındaki evliyalara nispet ediyorlar. Bu da uyduruk bir hadistir. uydurulmuştur ve Peygamberim böyle bir hadisi yoktur. O halde uyduruk bir sözle hiçbir zaman bir delil ortaya atmak doğru değil. Hem inmen, hem aknen, hem şeran. Yani bilimsel açıdan böyle bir iddianın hiçbir zaman delili yoktur. Bu halde bu 3 soruya verebileceğimiz en muhtasar cevap budur. Allah inşallah mahta sen. Aleykümselam. O zaman bir de bunun ile ben çok işleniyor bu. Menzile, menz ışığının yanla tövbe ile ilgili hocam. Orada evet. Boy yok bunun. Tövbe olmaya. Işte tövbe neyse yani tövbe evet. olmaya, Abi, evet. Bu da şimdi biliyorsunuz aleyküm selam aleyküm selam, aleyküm selam aleyküm selam eyvallah aleyküm selam ayağınıza sağlık Allah razı olsun gelirken yeni kardeşler dostlar getirelim bir de e, son gelen bir kardeşle tanışmadık hakkını helal etsin isminiz neydi evet Cengiz yani zeki, zeki yani sonra yanlış anlama geldim hiç bana hal hatır sormadılar e, sorulardan ben sana dönemedim hakkını helal et Allah razı olsun eyvallah Şimdi tövbe almak konusuna gelirsek yani bir insanın özellikle şu üç mescidin dışında bir mekana e, ibadet amaçlı gitmesi şer'an caiz değildir. Şer'an caiz değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu haber veriyor. Birincisi bir mescid Haram, ikincisi mescid Aksa, ikincisi de mescid medinetin medinet -ül Yani bu üç mescide ne Ne yapacağız? ibadet amaçlı gidebiliriz. Birisi Mekke-i Mükerreme'de Kabe ikincisi Medine-i Münevvere'de Peygamberimizin mescidi üçüncüsü ise Mescid-ül Aksa'dır. Bu üçünün dışında bir yere ibadet amaçlı gitmemiz ki tövbe almak, tövbe vermek, tövbe yapmak ibadettir. Çünkü tövbe Allah'a yapılır ve Allah subhanahu ve ta'ala nerede tövbe edersek edelim onu işitir. Bundan dolayı bir kişinin özel bir mekana bir mescide gitmesi doğru değildir. Bir Müslüman bunu terk etmese valısun. Müslümanlar olarak bizim tövbe vereceğimiz makam Allah'tır. Allah'tan başkasına herhangi bir mekanda tövbe vermeye gitmek bu peygamberin hadisine muhaliftir. Anlatabildim mi? Bir şey Tövbe olmak için hocam e, yani gidiyorlar. E, Şıhttan tövbe alıyorlar. İşte tövbe, yani tövbe ediyorlarmış. Evet. Ve buradan sonra yüzlerce kilometre gidiyor. Hı -hı. Orada tövbe. Şey, evet. Aklımdan, bir de biz ayan sanların bir, yani, bir insana bunu yapmış. Hı -hı. ben Belki bildiğim kadarıyla şey aldım. sizin görüşlerinizi söyleyeceğim anı hocam atayım, bir aktıp yitirmeyeceğim. Allah razı olsun. O yüzden e, demin sorduğun soruya bu çerçevede cevap verebiliriz. Yani özellikle böyle bir ibadet amaçlı, tövbe amaçlı bir mescide mescide gitmek caizdir. Uzak ister veya yakın fark etmez. Yani sen mesela buradan bir mescide ora ibadet amaçlı daha faziletlidir, daha üstündür, ecri büyüktür iddiasında bulunma hakkın yok. Yani üç tane mescid var ki ancak ve ancak bu üç mescide ibadet amaçlı meşrudur gidilir. Medine-i Münevvere'deki mescid, Mekke'de Kabe'deki ve bir de mescid-i Aksa buradaki ecirle delille sabittir. Ama mesela bir insan dese ki ben filan memlekete, filan şehre, filan mescidde ecri mükafatı büyük olduğu için gidiyorum veya filan şehirde filan şeyhin yanına tövbe etmeye gidiyorum. Bunun şer'i bir delili yoktur. Allah subhanehu ve ta'ala bizi her yerde işitmiyor mu? Allah-u bizi görmüyor mu? Ben şu an burada elimi açsam Rabbime dua etsem işitmiyor mu? Tövbe etsem işitmiyor mu? Ben yani kıyıda köşede ıssız yerlerde gecenin koyu karanlığında gecenin üçünde ikisinde kalksam ve Rabbime dua etsem ya Rabbi benim şu an hatalarımı günahlarımı bağışla ya Rabbi desem işitmiyor mu? Veya bir insan bütün günahlarından, haramlarından, fahşadan, münkerden, içkiden, çetecilikten, A'dan, B'den hepsinden uzak kalmaya niyetlenmişse değil mi? Bu insan Rabbine dönüp de tövbe ettiğinde Allah işitmiyor mu? Yani Bu Türkiye'dekiler tövbe etmek için illa menzile mi gitmeli? Pakistan'daki, Malezya'daki veya Kazakistan'daki veya bir e, Afganistan'da veya bir Güney Afrika'da veya Batı ülkelerindeki kardeşlerimiz tövbe etmek istediklerinde menzile mi gelmelidir? Menzil yani bu konuda Kur'an'dan, sünnetten delille sabit mi? İlla orada mı tövbe edilmelidir? Etmeyenlerin tövbelerini Allah kabul etmeyecek mi? Yani böyle bir Allah ayrım yapar mı? Tolerans ortaya koyar mı? Allah subhanahu ve ta'ala birilerine torpil geçer, birilerine torpil geçmez mi? Haşa ve kella Allah'ın böyle bir sıfatı olabilir mi? Allah'a böyle bir şey isnat edebilir miyiz? O halde doğru olan tövbenin her yerde, her zamanda, her mekanda meşruluğudur dedi. Öyle bizzat ben şimdi artık Rabbime döndüm, niyetlendim. Bir mekana gideceğim, menzile gideceğim, tövbe edeceğim. O mekanda da benim tövbem makbuldur Yoksa benim tövbem kabul olmaz iddialar batıldır. Ve o mekanın zaten şu an adı çıkmıştır. Tövbe yurdudur. Yani oraya gidiyor insan tövbe ediyor. Hatta dediğim gibi banyo yapıyor, gusle ediyor. Ondan sonra günahlarından arındığına inanıyor. Aslında bunun bir şey var ya özellikle... Hristiyanlarda papazlar biliyorsun kutuların içerisinde geliyorlar özellikle batılı insanlar Hristiyanlar bütün günahlarını hafta sonları gelip arz ediyorlar. E işte papaz efendi şunu şunu şunu şunu şunu yaptım. Papaz da diyor ki madem yaptın bundan vazgeçtin mi bir daha yapmayacak mısın? Tamam seni de affettim diyor. Yani affedici makamda kendini görüyor. Allah subhanahu ve ta'ala'ya dön ve ona tövbe et demiyor. Zaten birçok papazlar İslam'ı seçerken bunlardan dolayı terk etmiş ve İslam'ı seçmişlerdi. Çünkü kendilerini tövbeyi kabul edici mevki ve makamda gördüklerinden bunları kalplerinde rahatsızlık vermiştir. Huzursuzluk vermiştir. Kendilerini rencide etmiştir. O yüzden bir papazın Müslüman olma anıları vardır. Okuduğumuzda bu gerçeklere de onlardan anılar olarak görüyoruz. Bu halde bu Hristiyan kültürünün bir empozesidir. Hristiyanlardan bir kalıntıdır. Var mıdır Resulullah'ta böyle bir şey? Mesela sahabi gelirdi İslam'a girerdi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şehadet getirtirdi. Ve o şehadetten sonra da ne olur? Müslüman olurdu. Hiç günahkar olan bir sahabi. Hatta günah işlemedi mi bir sahabi? İçki içen bir sahabi vardı... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiği için ona lanet okutturmuyordu. Yani o gelip de Peygamberimize tövbe mi veriyordu? Peygamberimiz onun tövbesini o şekilde alıyor muydu? Aynen. Gidip yıkanıyor muydu? Her şebekeli Ömer İbn-i dönemine kadar yaşadı. Birçok cihat meydanlarında o içti içeride o bazen zincire vuruluyordu. Yani en sonunda bir gün cihattan alıkonununca tövbe etti ve Rabbine tövbe etti. Demedi ki ya Ömer, ya Ömer, ya Ömer İbn-i Khattab. İşte sana tövbemi arz edeyim, şimdi gusledeyim, yıkanayım, banyo yapayım. Sen de tövbemi kabul et böyle bir şey arz etmedi. Bu dinde yoktu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetlerini bugün iyi bilmemiz lazım. Şu an bu makam ciddi anlamda dinimize zarar veriyor. Bu yurt dinimize zarar veriyor. Velev şu an benim canım tehlikede olsa, biri onlardan çıksa beni öldüreceğini bile bilsem bu davamdan, bu doğru yolumdan vazgeçmem. Hatta birileri bana diyor ki, Böyle mesaj atıyorlar bu videolara. Sen bu sözlerden sonra hala diyor kellen diyor nasıl duruyor diyor. Hala sen bu sözlerden sonra nasıl yaşıyorsun? Ben Allah subhanahu ve ta'lanın dilediği gibi yaşıyorum. Onların dilediği gibi değil. Allah beni yaşattığı zaman yaşatır. Öldürürse o öldürür. O yüzden buradan bana bu tehditleri savuranlara da aslında hatırlatıyorum. Bunlar yanlış tehditlerdir. Adres ben değilimdir. Yanlış adrese siz kurşun sıkıyorsunuz. Ben Allah'ın davasını delille ortaya koyuyorum. Söylediğim şeyler yanlışsa bana delille konuşsunlar. Yok kurşunla yok tehditle eğer bana bir şeyler iddia ediyorlarsa benim göğsümde alnımda açıktır. Bu dava yolunda canımı vermekten de Allah'ın izine geri kalma. Geldiğim gittiğim yollarda bellidir yani. Bu noktada akıllı olmak lazım, basiretli olmak lazım, olgun düşünmek lazım. Bizim burada anlattığımız İslam'dır biz İslam'a delil anlatıyoruz birileri de kabul etmeyebilir doğrulamayabilir ama bu bizim doğrumuzdur biz kimsenin şahsına sövmüyoruz yaptığı şeyin dinde olmadığını söylüyoruz herhalde bunu da söyleme hakkımız var birileri de bize vahhabi diyebiliyor her türlü hakareti layık görebiliyor değil mi biz de kendilerine diyor muyuz seni öldürürüz senin kafanın bedeninden uçururum diyor muyuz diyoruz ki yaptığınız şeran doğru değil sünnete uymuyor delille sabit deyin bu mevkiler bu makamlar dinde yoktur din. tamam mı kardeşlerim? Allah'ın o semsel <Sessizlik> vastı vicdanı selumi uş